Değerli Burç FM dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar. Bugün Gaziantep'te Harun Tatar hocamız konuğumuz olacak. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hocam her programda olduğu gibi sözlerin en güzeli Allah kelamıyla programımıza başlayalım istiyorum. Nereye okuyacaksınız hocam Kur'an-ı Kerim'den? Bugün inşallah İnfitar Suresi'nin suresini. okumayı düşünüyorum inşallah. Buyurun hocam lütfen.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 فَتَرَتْ وَإِذَ الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جَرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ أَرَىٰ نَعِيمَ قَد وآخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك Ma garra kan bi Rabbikal karimil ladhi halaka kanfasa waka fa'adalak Ti ayyusrun كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين kirama katibin ya'lamun ma taf'alun inna abrara lafee na'eem wa inna نار فَتَرَ لَفِي جَهِيْم يَس لَوْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ Yama latamlik o nefsli nefsine şey ahl amr yama idil la amin bil lah Harun Tatar hocamızdan İnfitar suresini dinledik. İnfitar suresinin meali şöyle. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman,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 Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar. İyi ve hayırlı insanlar, Naim cennetinde nimetler içindedirler. Yoldan sapan kafirlerse ateştedirler. Onlar, yalan saydıkları hesap günü araya girerler. Hem oradan hiç ayrılmazlar. O din gününün, o hesap gününün ne olduğunu... Sen bilir misin? Evet, bir daha söylüyorum. Din gününün ne olduğunu sen bilir misin? O, kimsenin kimseye hiç fayda veremeyeceği bir gün. O gün, bütün hüküm ve yetki yalnız Allah'ın. Harun Hocam teşekkür ediyoruz. İnfitar Suresini okudunuz. Olsun, oldum, ee, amin inşallah Hocam. Harun Hocam, Gaziantep'te e, çok güzel bir caminin içinde bu çekimi gerçekleştiriyoruz. Ne zaman yapıldı Hocam bu cami? Camimizin açılışını Miraç gecesinde 2015 Miraç gecesinde açılışını yaptık. Camimiz e, Gaziantep'imizin simge camilerinde evet. mimari olarak çok tarihi andıran tarihi bakınca tarihin canlan gözünüzde canlandığı bir cami. Evet. Bu şekilde Gaziantepli hayır Allah razı olsun. Amin inşallah. Güzel bir cami, konumu güzel, çok hoş, çok güzel. Kabul olacak namazlar kılmayı Rabbim lütfetsin cümlemize inşallah. Ee, Harun hocam siz Anteplisiniz. Evet. Ee, ben Antepliyim. Hafızlık yaptınız. Evet. Nerede yaptınız hocam hafızlığı? Hafızlığımızı Hoşgör Fatih Kuran Kursu'nda yaptık. Evet. Hoşgör Fatih Kur'an kursu Gaziantep'te geniş bir i̇lk, hizmet veren ilk e, belki de değil mi böyle evet, geniş çaplı, geniş hizmet, çaplı veren. hizmet veren ve çok sayıda hafızı, hafızı olan hafız yetiştiren bir Kur'an kursu bu şekilde bir Kur'an Adil Özberk Hoca Efendi'nin tabi e, temellerini merhum, Adil Özberk evet. merhum hocamızın attı. evet çok güzel nadide hoş bir hizmet başlatmış Allah razı olsun hoşgör ismi de çok güzel böyle hoş görmek lazım ee, tabii mahallesinden alıyor. Evet. Ismi Öyle mi? mahalle. Evet. Ama güzel yani çok hoş bir ismi var mahallenin Kur'an kursunun. Hafızlığı peki kimde yaptınız hocam? Hafızlığımızı Erzurumlu Melut Gül hocamızda icra ettik ve sonra 2004 yılında mezun oldum. Evet. İşte 2008 yılında biz göreve başladık ve şu anda devam etmekteyiz inşallah. Evet. Daha önceki görev yerlerim. Gaziantep'imizin yine merkezi camilerinden Ali Töpçüoğlu camisinde de çalıştım bu şekilde yine Gaziantep'imizde devam ediyoruz Gaziantep'imizi seviyoruz bu camimizin ismi neydi hocam şu an içinde bulunduğumuz camimizin ismi ee, içinde bulunduğumuz caminin ismi Ökkeş Eroslu Cami bizzat yaptıran evet. zatı muhteremin ismi evet. verilen bir cami diyorsunuz evet bu hayırseverimiz evet. Gaziantep'te 4. camisi maşallah Maşallah. Kur'an kursu da yaptırıyor değil mi? Kur'an kursu da var ayrıca. Ve yani öyle hayırseverlerimiz var ki 12-13. camisinin temelini atanlar var. Maşallah. Hayırda yarışma işte bu olsa gerek herhalde. Evet. Hayırda yarışma evet. Yani dediğiniz gibi. Ne güzel. Allah razı olsun. Rabbim sayılarını daha çok arttırsın diyelim. Amin inşallah. Hocam hafızlık döneminde unutamadığınız anınız, hatıranız var mı? Mutlaka vardır. Her evet. hafızda olduğu gibi. <gülüyor> evet. Haliyle oluyor. Yani hafızlık farklı bir duygu. Çünkü insan hafızlık arkadaşlarıyla belki kardeşlerinden daha yakın, evet. daha samimi oluyor. Asker arkadaşları Asker gibi değil Asker arkadaşlığı değil gibi. Yani <gülüyor> evet. oradaki anılar unutulmuyor. Orada bazen aç kalıyorsunuz, bazen ne bileyim yani cebinizde harçlığınız kalmayabiliyor. Ama Allah'ın yardımıyla, Allah'ın inayetiyle hiç kimseye muhtaç olmadan, yeri geldiği zaman sabrederek, yeni geldiği zaman aç kalarak da olsa yeni geldiği zaman aileden uzak hasret içinde de olsa Allah'ın kelamı okunduğu zaman Allah'ın kelamı işlendiği zaman Rabbim yardımcı oluyor bizden. Kesinlikle. Evet. Erzurum'da Mehmet Gürgür Hoca efendi var. Evet ismini duymuştum. Caferiye Medresesi Kur'an kursunda o şöyle demişti hiçbir kimseden gidip bir paraya da maddi bir şey istemedik ama Rabbim hep gönderdi. Tabii ki dedi rant kerimin yüzü suyu oluyor bu yardımlar dedi yani. Ama kimseye el açmadık dedi. Hamdolsun dedi. O duruma düşmedik dedi. Evet yani bu dediğiniz biz de bazen duyuyoruz sohbet ortamlarında. Bir abimiz vardı. Bir oğlu hafızdı. Yakınıyordu. Evet, evet. Oğlum o ya çocuğu diyordu babacığım ben nasıl ışık bulacağım? Ne yapacağım? Nasıl çalışacağım? Babası diyordu ki oğlum bırak şu dünyayla uğraşmayı. Sen hafızlığına sahip çıkarsan Allah Sen da sana muhtaç olmazsın. He, Allah da sana sahip çıkarayım. Allah değil mi? sana sahip çıkar. Ne kadar güzel. Evet. Yani bu e, destur gereğince biz hafızlığımıza sahip çıkmamız lazım. Hafız kardeşlerimizin de hani e, bunu elde edilen bir altın bilezik gibi görmek lazım. Gibi görmek mi? lazım ve çıkarmamak lazım. Kesinlikle. Hafızlık da dediğiniz gibi tabii kolay hafız olmuyor ama kolay e, onu Sürekli canlı tutmak, hafızamızı da muhafız edebilmek değil mi hocam? Evet onu sürekli canlı tutabilmek evet, lazım. Hafız kalmak. Hafız kalmak önemli. Hafız yaşamak hakikaten daha zor ama bunu başaran hafız abilerimizin, dostlarımızın olduğunu görünce de hakikaten seviniyoruz. Allah razı olsun. Tabii şimdi hafızlık deyince hafız arkadaşlar günde bir cüz okurlarsa gerilerler. Değil mi? Zayıflar, geri giderler. Günde 200, okurlarsa, hafızlıklarını, günde 200 okurlarsa hafızlıklarını muhafaza ederler. Yalnız günde 300 okurlarsa hafızlıklarını evet. geliştirirler. Hmm, çok güzel. Yani bu şekilde bir yöntemle inşallah. Ee, en az 200 okunacak diyorsunuz. Evet yani gün en az 200 okuyacaklar ki muhafaza edemesinler. Evet. Ha, geliştirmek için de 300 okuyacak. Evet. Çok güzel. İsterseniz Harun hocam. Kısa bir yer daha okuyalım olur mu? Öyle bitirelim. Hı, tabii ki. Bir şerifle gene. billâhi mineşşeytânirracîm إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما faal Allahı mil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 Dua Rabbij ajalni muqeyman salati ve min zürriyeti Rabbana ve taqabbal dua Dua Rabbenâ âfir lî ve li vâlideyye ve lil mü'minîne yevmen yekûmü'r risâ ولا تحسبا الله غافلا عن ما يعمن الظالمون إنما يؤخذ اَخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْحَسُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ اَمَنَّا Harun Tatar hocamız İbrahim suresinin 38 ila 42. ayetlerini okudular. Okunan ayeti kerimelerin meali şöyle.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 Evet Harun Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ökkeş Eroslu Camii müezzini olarak görev yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Programımıza renk kattınız ve programımızı teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Harun Hocam. Rica Allah razı ederim. olsun. Bizler de gurur duyuk. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Allah Eyvallah hocam. Ediyoruz. Cümlemizden hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet değerli Burç Efendim dinleyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor. Şimdi de Suriye'den bir kardeşimizle beraberiz. Salih Ali Programımıza hoş geldiniz. Salih hocam, nasınsınız, iyi misiniz? Çok sıkıntı, Sizden bir aşı şerif dinleyelim mi? İnşallah. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. La yestavim a bunnari wa ashabul janna ashabul jannati fa لو أنزلنا هذا القرآن على تنصن دع عن من خشيت نضربها للناس لهم يتفكرون و تلك الأنثى نضرب غال الناس ilahe <Sessizlik> illallah Subhânallâhî ʿammâ yüşrîkûn. Wa allâhu al-ḥalîq له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يُسَبِّحُ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ Suriyeli kardeşimiz Salih Ali... Haşir suresinin son beş ayetini okudular. Okunan ayet-i kerimelerin meali şöyle. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Cehennemliklerle cennetlikler elbet bir olmaz. Felah ve başarıya erenler,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 Meali verdiğim ayeti kerimeler Haşir suresinin son ayetleri olan 20 ila 24. ayetleriydi. Evet teşekkür son, ediyoruz. ol Teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyiciler Kur'an Vadisi Burçefem'de kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadesi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyonuz Burç Çefendimiz. Kur'an meaddesi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyo Burç Çefendimiz. Değerli dinleyiciler, Kur'an Vadisi devam ediyor. Kur'an Vadisi'nde bu ikinci bölümümüzde de Beytullah Özdemir hocamız Kur'an okuyacak. Ve sonrasında da sabah ezanıyla bu bölümümüzde tamamlanmış olacak. Evet efendim, Beytullah Özdemir'den ilk aşırı şerifini dinliyoruz. Sevgili hocamız Bakara suresinin 183 ila 185. ayetlerini okuyacaklar. Buyurun hocam. Ağzı belli Allah’ın Ya ay amanu kütba alaykum. صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فهو خير الله وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ Şehr r-mağana, Lәdi özle, ve Fman şehid milkumü şehrə fal توم من أيام أخرى. Yüreği Allah bıkum üsra, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم Beytullah Özdemir hocamız, Bakara suresinin 183 ila 185. ayetlerini okudular. Okunan ayeti kerimelerde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler!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 bir fakir doyuracak miktardır. Her kim de, kendi hayrına olarak fidye miktarını artırırsa, bu, kendisi hakkında elbette daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer işin gerçeğini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki,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 Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Oruç günlerinizi tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden ötürü Allah'ı tazim etmenizi ister. Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir. Mealini verdiğim ayeti kerimeler Bakara suresinin 183 ila 185. ayetleriydi. Değerli dinleyiciler, Kur'an vadisi devam ediyor. Programımızda şimdi yine Beytullah Özdemir hocamızdan bir Şerif dinleyeceğiz. Sevgili hocamız, Rahat suresinin 8 ila 13. ayetlerini okuyacaklar. Evet, hocamızdan bu ayetleri dinliyoruz efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya'lamu ma ta'hamilu kul untha wa ma ta'liyigu al-aruhamu وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَلِيمٌ غَيْبَ وَالشَّهَادَةِ كَبِيرُ الْمُتَعَالِ سِرّ القَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ بالليل ومن هُوَ İnsaribun binnaar Lehumu'qifatum min bayni In yüz yüzden bir hu du bir hammeti صواعق فيصيبوا بها من يشاء وهم şedidul mihan. Sadakallahu'l azim. Beytullah Özdemir hocamız Rahat Suresi'nin 8 ila 13. ayetlerini okudular. Okunan ayet kerimelerde yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. <Gülüyor> Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte o Allah'tır ki, her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını ve rahimlerin neleri eksik bırakıp artırdığını bilir. Doğrusu, onun katında her şey bir ölçüyledir. Gayb ve şehadet alemini de, görünmeyen ve görünen alemi de bilen, büyük ve yüce olan O'dur. Sizden sözünü gizleyenle açıkça söyleyen, geceliğin gizlenenle gündüzün meydanda gezen O'nun bilmesi bakımından hep aynı durumdadır. O insanın önünde ve arkasında devamlı surette nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar Allah'ın emrinden ötürü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 hem korku hem ümit verir. Yağmur yüklü ağır bulutlar oluşturur. Gök gürlemesi hamd ile onu takdis ve tenzih eder. Melekler de duydukları mehabetten ötürü onu takdis ve tenzih ederler. O yıldırımlar gönderir, onlarla dilediği kimseleri çarpar. Durum buyken onlar hala Allah hakkında birbirleriyle tartışıp ileri geri konuşurlar. Halbuki O'nun cezası pek çetindir. Mealini verdiğim ayeti kerimeler, Rahat Suresinin 8-13. ila 13. ayetleriydi. Değerli dinleyiciler, Kur'an Vadisi'nin bugün de sonuna geldik. Bugün Kur'an Vadisi'nin sonunda yine Beytullah Özdemir hocamızdan sabah ezanını dinleyeceğiz ve programımız sona erecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allah.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 İşhedu an Muhammed Altyazı M.K. Evet efendim, bugün de programımız sona erdi. Beytullah Özdemir hocamızdan Sabah ezanını dinledik. Allah razı olsun bugün programımıza katılan bütün hocalarımızdan ve daha önceki bölümlerimize iştirak eden bütün hocalarımızdan. Evet efendim, haftaya Kur'an vaadesinde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun, hoşça kalın ve en önemlisi Kur'an'la kalın efendim. Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti.